Ya yahil la Ya yahil Ya Ya Ya Ya لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى شرف النبي واله واصحابه مشايخنا الفان انتحه اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين يا رب صراط الذين انعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داعي ادواي مبارك وسلم عليه عليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل دايم ودايم مبارك وسلم عليه عليهم عليهم كثيرا الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل دائم ودوائم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرشلين آل كل نجمعين والحمد لله رب العالمين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 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الأولى أن هدانا الله وما توفيقه عتصامي الله من لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله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 Subhanallahi el Hayy el bil Azim. Kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hulle'i kalan dersimizi inşallah okumaya gayret edeceğiz. Allahu Teala tamamını ermeyi nasip eylesin. <gülüyor> Habibi'nin muhabbetiyle, Ehl-i Beyti'nin muhabbetiyle, dostlarının sevgisiyle cümlemizin kalplerimizi Rabbim pürnür eylesin. Amin. Amin. En büyük iş, kainat Yaradan Allahü Teala Hazretlerinin en sevdiği kulu methetmektir. Ondan bahsetmektir. Ondan bahsettikçe nurlar saçılıyor, feyizler iniyor, rahmetler dağıtılıyor.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 Genç ihtiyar herkes bilir buyuruyor Bu zamanda gençler ihtiyarlara artistleri sorasınız Futbolcuları sorun ceri beş para etmez gavurları sorun bilirler Ama Resulullah Efendimiz'den bir şey sorsanız bilmezler Evvelce bütün ümmet Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Tarif edecek kadar Bilgiye sahip idiler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 Gümüş de latafet vardı, irice mühri nübüvvet vardı. Gümüş gibi parlardı mübarek, teni bedeni latif idi. Ve mübarek bedeninde peygamberlik mührü damgası imzası vardı. Sırtındaydı mühri nübüvvet, sağ omzuna yakındı elbet. Mübarek iki omuzun ortasında, sağ omzuna yakın yerde bir mühri şerif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 ne işe girersen giriş Mevla seni yardımsız bırakmayacak diye kudretten o yazı yazıyorum. mübarek mühr-i şerif sahabe-i kiram tarafından görülmüş idi Selman-ı Farisi radıyallahu anh ki İncil ehliyle beraber bulunmuş idi Resulullah Efendimizin gönderilmesinden evvel onun tariflerini hocalarından, şeyhlerinden Tevrat ve İncil-i Şerif'ten almış idi. Ve en bariz e, belirgin alameti, özelliğini mührü bir de hediye kabul edip sadaka kabul etmemesi olarak öğrenmiş idi. Medine-i beklerken Resulullah Efendimiz'in teşriklerini duyduğunda çobanlık yapıyordu o vakit. Arkadaşını sürünün başına nöbetçi koydu. Kendisi Resulullah Efendimiz'i e, görmeye geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalabalığın arasında Hazreti Selman'ın kendisine baktığını Efendim görünce hemen sırtındaki mübarek ridasının gömleğini e, açarak mührünü gösterdi ki Hazreti Selman çünkü o mührü arıyordu nasıl görebilirim acaba mührü var mı yok mu derken Efendimiz ona mührünü gösterdi Hazreti Selman o vakit iman etti. Vaziyallahü Teala. Aşağınamuz buyuruyor Rasulullah Efendimiz benim kucağımda vefat ettiğinde elimi onun sırtına soktum.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 İdi ve çok kuvvetliydi, mübarek pazıları kuvvetten yaratılmış idi sallallahu aleyhi ve sellem Bir kere Hazreti Ali Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sırtına bindirip de e, Kabe'nin üstüne çıkartmak istediğinde yerinden kaldıramadı Hazreti Ali Efendimiz ki Keramallahu sellem, güçlü kuvvetli olduğu halde Rasulullah Efendimiz'i yerinden kıpırdatamadı O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen benim pazılarımın üstüne bin de çık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 والاخرة خير وابقا انها ذلك في الصحف الاولى صحف ابراهيم مشاء صلى الله عليه hep onlar nasıl bitiyor Mesela elifle bitenler hep aynı geliyor. Diyelim Elhamdülillah Rabbil Alamin, Errahmanir Rahim, Malikiyemiddin bak ondan sonra hep nunla bitiyor. Yani hangi sureye bakarsanız bir sure nasıl başlar öyle bitiyor. Mübarek ahenk ve üslup ki Hz. Kur'an biliyorsunuz şiir değil. Şiir diyen kafir olur. Biz peygamberimize şiir öğretmedik. Peygambere şiir okumak yakışmaz. Ve melakin Hz. Kur'an'daki üslup öyleydi ki hiç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 أستعد الله. فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغف فيه لعلكم تغلبون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 İncil Allah'tan gelen kitaptır ama bunların piyasaya sürdükleri değiştirme, tahrif edilmiş uydurmadır. O okuyan da Allah muhafaza haram işlemiş olur. Oradaki papazların uydurmalarına inanan da kafir olur. Velakin işte milleti böyle bu basın, yayın, bu medya dediğiniz milleti böyle kaynatıyor. Mevla'da onları cehennemde kaynatacak ama bu körü körüne uyanların haline olacak. Bu cahillerin haline olacak. Bunların mazereti yoktur.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 Tevrat kitabından ki bunları ancak peygamber olan bilebilir, peygamber olmayan bilemez diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona tak tak tak tak cevaplarını verin. Hepsine doğru söyledin diyor. Ve uzun bir kıssası vardır. Tefsirimizde yazmışız. Sonunda Abdullah b. selamın sözü لَوْلَمْتَكُنْ ف۪يهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَتُنْ لَكَانَ مَنْ ظَرْهُ يُنْ ب۪يكَ بِالْخَبَرِي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 Ya dediler o Cibril bizim düşmanımızdır işte şimdi işi bozdun dediler E niye düşmanınızdır o zelzeleleri getiriyor Yerleri selleri felaketleri yönetiyor E ya Allah'ın memurudur kafasından mı iş yapıyor? Cebrail Aleyhisselam'ı sevmezler Yahudiler Sonra inanmama bahane buldular Efendimiz'e Efendimiz söyledi Abdullah Selam, aranızda nasıl bilirsiniz? Seyyiduna vebnu seyyidina o bizim Efendimiz olur Babaları da efendilerimizdir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 benim mescidimde, Ravza-i Mutahara'da, Medine-i Münevvere'deki mescidimde bir sene devamlı itikaf yapıp camiden çıkmadan ibadet yapmaktansa bir Müslümanın yüzüne gülerek bakmak daha efdaldir. Onun için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 Kolay kolay selam gece verilmez. İçki içenlere, kumar oynayanlara, zina edenlere, faiz yiyenlere, namazı terk edenlere, açıkça fısk işleyen, haram işleyenlere, efendim, ehl-i sünnet mezhebinin dışındaki sapık fırkalara selam verilmez. Tabi onun için böyle rastgele de bol bonamat harcamayalım. Selam Allah'ın rahmetidir. Herkese de verilmez. Ama tabi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 Adam gitmiş birine selam vermiş bütün tam sakalları ve o da selamını almamış ulan niye almamış? Bir de gitmiş bu herif niye benim selamımı almadı? Demir o fenerin papazıdır. E demek istediğim rastgele de böyle önüne gelen gavrada selam verilme. Her Müslümanım diye ne selam verilmez ya? Resulullah'ın sünnetidir. Ve lakin bak geçer şerifler yazdık şimdi tefsirde görürsünüz. Ne diyor? Parmağında altın yüzük olan adam selam verdi efendimiz selamını almadı.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 Geride de beyan ettiğimiz üzere çok yağlı değildi, çok zayıf de değildi, çok etli de değildi, ölçülü, çok kuvvetliydi. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem, dört bin erkek kuvvetine sahipti. Tek başına 40 peygamber kuvveti, 40 cennet erkeği kuvveti, 4000 bin dünya erkeği kuvvetine tek başına galip gelecek güce sahibi. Sallallahu aleyhi ve sellem, lahm-ı şahmı dediler ehli derun birbirinden ne ziyadeydi ne dun ee, ulama buyurmuş ki ne eti yağından fazla ne yağı etinden fazla tartıya koysan eti yağı denk geliyordu böyle bir yani nitidal böyle bir ölçü etmiş ol beden sarayın üstad adilü dâdile esasın dünya Efendimuzamanizemin beden sarayını kainatın üstadı Allahu Teala hazretleri tam bir adalet ve ölçü içinde yaratmış idi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 ben necmi suresinde Estaizu billah Ve ra'ahu nezleten ukhra Inde sidretil münteha Indeha cennetul mevâ İşte cibril asıl yaratıldığı suretinde 600 kanadıyla gördüğü sidretül müntehadır. Resulullah'ın makamı sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği zaman ne buyurdu قَدَّنَ الْفِرَاقِ وَحَانَ الْمُنْقَلَبِ لَا جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَحَ başında toplaşan ashabına benim sizden ayrılmam sidretül müntehaya gitmem yaklaştı buyurdu yani ruhu uçtuğu gibi o makama ulaştı sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi orta boylu efendim ne çok uzun idi ne çok kısaydı evet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 Yokuştan iner gibi ne demek? Bir insan yokuştan derken başı ne olur? Önüne az eğik olur mecburen. Yani yokuştan inen adam mutlaka mecburen kafası önüne eğik olur. Efendimiz düzde gitse ne gibi giderdi? Yokuştan iner gibi giderdi. Başı önüne hafif eğik. Bizim gibi kaldırım mühendisi gibi, müfettiş gibi böyle ortalığa bakılmazdı. He?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 çünkü dünyanın gavuru o adam yerine koymuyor. Ama Resul Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem Mevlana verdi o heybet. He, kendisi mübarek yamalıklı giyerdi. He cübbesinde yama vardı. Hazreti Ömer radıyallahu Allah'ın yamalıklı giyerdi. Rum kralının elçisi geldi Medine'ye. Hazreti Ömer'in köşkünü arıyor. Hazreti Ömer'in ne arar köşkü? Hazreti Ömer'da ha, evinde yatağı yok mübarek adamın? He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 bu ne demektir? Yani kainatı yaradan Allah'ın ilahlıkta ortağı var mı? Yok. İşte Muhammed Mustafa'nın da kullukta ortağı yok. O tek kul, en büyük kul. Yarasuüllallah gücüm yok medhine. Yaratıldık hepsinin hürmetine. Ne diyor sonunda? Ey Allah'ın elçisi, kainatın efendisi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 felan yerde falan saatte buluşacağız diye ben o saati unutmuşum diyor. 3 gün sonra aklıma geldi ki ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem falan yerde buluşma anlaşmıştık 3 gün sonra. Düşündüm ki acaba o orada bekler mi? Dur imkanı mı var 3 gün? Kim kimi bekler? Belki 3-5 dakika durur gelmedi gitmiştir ama ben yine bir gideyim hele buna belli olmaz.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 Allah'a harbetmektir bu. Anasıyla zina etmek gibidir bu ya. Kainatın efendisi buyuruyor. Faizin yetmiş küsur şube, günah çeşidi vardır. Ednaa en ye'tiyer racülü ümmehû En azından anasıyla düşmek kadardır. Sömürüdür bu. Efendim bu enflasyon, develasyon bütün bunun yüzündendi. Fakir fukara bu buradan eziliyor. Yediği ekmeğe kadar, giydiği el gömleğe kadar faiz ödüyor millet. Anası ağladı milletin ya. Bu kadar zulüm olmaz ya.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 mevziye girmişler, sahabe-i kiramla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yanında kim var? Sa'd ibn-i Ebi Vekkas radıyallahu anh, meşhur sahabedir, atıcı çok iyi atıcı, hiç bir attığı şaşmaz şimdi Hazreti Sa'd kalkıyor, mevziden çıkıyor, bir ok atıyor Resulullah Efendimiz de dayanamıyor, ok nereye vurdu, hangi gavurun ciğerini deldi diye kalkıyor yerinden, bakıyor seviniyor, oturuyor tekrar mevziye giriyor. Yani boşa gitmeyeceğini biliyor, İlla her ok bir gavur keverdecik. Ne diyor? İrmi, ya Sa'd, ey Sa'd ibn-i Ebi Vakkas diyor. İrmi fidâke ebi ve ümmi. Bak Muhammed Mustafa ne diyor sallallahu aleyhi Ey Sa'd ibn-i Ebi Vakkas!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 ما جلوم هذ لا تقولن بدنا جن ويقول الدين كله لله فين الدهب ان الله بما يعملون بصير صدق الله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 Allah bana da size de dinlediklerimizle ameli nasip eylesin. Tesirlenmek nasip eylesin. Ayy. Kaya gibi, taş gibi katılaşmaktan muhafaza eylesin. Efendim. Amin. Subhan rabbina aliyel halil ve hamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam aleyha seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbi ecmaîn. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قبل معامل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل معامل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر مستعدك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ ولا حبل ولا قوّد إلا بالله العلي العظيم ya Rahman Ya rahimin, Ya Rahman Ya Ya Uzaklardan yakınlardan kadın erkek şuraya Habibinin hilyesini sohbetini dinlemeye gelen cemaatlerimizi Habibine komşu eyle. Amin. Şefaatine nail eyle. Amin. Gazinden emin eyle. Amin. Mukdarımıza nail eyle. Amin. Mukdarımızdan emin eyle. Amin. Ya Rabbi alimna khayra'n nasirin. İçimizdeki hastalara, bizden dua isteyen, bize dua ısmarlamış hasta cemaatlarımıza Amin. ve Ya Rabbi dertlerimize acil şifa Amin. ve şümbarek saatte Habibin hüllesi bahşi hürmetine devam Amin. Ve Ya Rabben Alemin ve Ya Hayran Nasirin ve Ya Hayran içimizdeki borçlu kullarına eda Amin. fakir kullarına helallıklar ihsan eyle Amin. Ya Rabben Alemin ve Ya Hayran Nasirin Kadın erkek cemaatımızın içlerinde ne niyetleri ne hayırlı dilekleri varsa şu saatte ihsan eyle. Amin. Ya Rabb'e boş çevirme boş çıkartma ya Rabb'e. Amin. Ailelerimizi bize yar eyle. Amin. İtaat gel eyle. Amin. Hayırlarını göster şerlerini def eyle. Amin. Onlarımızı kızlarımızı genlerimizi, damatlarımızı kıyamete kadar ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağı ile dinle hizmetçi ile ya Rabbi. Hayırla ıslah ile ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ma hayrun nasirin. E, kocası kötü yolda olan Hanım cemaatlarımızın da kocalarına yakınlarına hidaya deyle, İçkiden kumardan, zinadan, faizden, halâ seyle, tevbe nasıl ibeyle? Şu cemaatin hepsine hepimize keskin zeka, ulum-i nafiga, amal-i salih, ahlak ve hamidihihsan ederek dinlediklerimizi ezberleyip dışarıdaki cemaatlere de anlatmak kabiliyetlerihsanı. Sözümüze, sohbetimize teşirler nasıl ibeyle? Bizi dinleyenlere, duyanlara bu yolu nasıl ibeyle? Görenlere kendini hatırlat ya Rabbi alemi veya hayran nâsını buradan af olarak dağılmak nasip eyle. Bunda Allah'ımıza sevaba tebdil sıkıntılarımızı ferahat tebdil eyle, müşkilleri müdhelle eyle, iki cihanda aziz eyle, Gönüllerimizi mesrur eyle, sakal bırakanları Habibine komşu eyle, elli sırtlı güççeyi cevabı ihsan eyle, bırakamayanlara bırakma imkanı nasip eyle, şeriat-ı sünneti i geracak derecede yaşama hürriyeti ve serbestliği bize acele nasip eyle. Postayı tam galib eyle, Çeçenistan'ı muzaffer eyle, Afganistan'daki iç, iç savaşa nihayet eyle, dünya üzerinde ehli sünneti aziz eyle, ehli kühre ehli bidat-i eyle, Türkiye yeniden İslam alemine bayraktar eyle. şerahat sünneti bizim zamanımızda hakim eyle. Yahudi Hristiyan'ın şerrinden emin eyle. Ya Rabbi onlara uyanların şerrlerinden muhafaza eyle. Barı yani başlarımızdan defa eyle, Ya Rabbi ehl sünnet mezhebimizi iktidar eyle. Küça başlarına malik eyle. En kısa zamanda İslami bir nizamı, Kur'an'i bir düzeni hakim eyle ya Rabbi.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 ile Ya Rabbel alemne ahirel nasurin. Malımızla canımızla yoluna feda eyle bizi ya Rabbi. Eyle bizi ya Rabbi. Muvaffak eyle bizi ya Rabbi. Şirki ortadan kaldırıncaya kadar cihad ettir bizi ya Rabbi. Ve iman selametiyle öldür bizi ya Rabbi. Bizler de ki anların hali hallendiğimizde bize daha zararı asan ölüm Hüsnü Kadim ile gelmeye icabet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu gelmeye tayibe de cenna keb nasib meser eyle. Amin ne kadar yatalak hastalar varsa hep sıhhat vererek bu yola döndür Ya Rabbi Amin. ve bu cemaatlere bağışla Ya Rabbi bizi de içimizdeki bütün hastalıkları izale eyle Ya Rabbi eskisinden ziyade sıhhat ve afiyetle yolunda buluştur Ya Rabbi Alemin ve ölünceye kadar da ayırma mahrum etme Ya Rabbi Amin Bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti Nebilemin sallallahu aleyhi seyyidina muhammedin ve aleyhi aleyhi s-sahibiyedin ve aleyhi s-salamun aleyhi mürselin mühamdülillah Rabbil Alemin Fatiha bir duyuracağım Geçen sohbetlerde demiştim, tabi soran, merak edenleriniz olduğu için söylüyorum. İyi dinleyin bunu. İstifadeniz icabıdır. Hazreti Kur'an'da altı tane şifa ayeti var. İnşallah bu şifa manalarını da önümüzdeki sohbette vereceğim inşallah. İyice dikkatle dinlerseniz istifade edersiniz. i̇mam Kuşeyri Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden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 Hadisiyle yani manadaki zuhuratıyla mübarek Kur'an'daki şifaetleri topladı 6 tane. Bismillahirrahmanirrahim. Fi nas, ma fi sudur, ma mu'minin ve ve ve ve 6 ayet Kur'an'da bu, bu kadar şifa ayeti var. Burada yazılmış.